Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbi cealli ayah. Zekeriya aleyhisselam dedi ki Rabbim benim için de bir de ayet takdir buyur. Ayet halk et, ayet yarat, ayet tayin ve tesbit et. Yani bir alametim olsun, anlayayım. Zevcemin, eşimin hamile kaldığını onunla anlayayım. Kâle âyetüke ellâ tükellimennâse selâse leyâlin Senin ayetin yani alametin Üç gün süreyle sapa sağlam olduğun halde insanlarla konuşamamandır. Yani dilinde herhangi bir kusur yok, bir hastalık yok, bir rahatsızlık yok. İnsanlarla konuşamayacaksın üç gün boyunca. Bu senin hanımının hamile kaldığına, çocuğunun olacağının artık yaklaştığın veya zaman e, yola koyulduğunun bir alameti olacak senin için. Seviyen kelimesi yalin de sıfatı olabilir, onunla alakalı olabilir. Yani tam üç gün Zekeriya Aleyhisselam'ın hali de olabilir. Sen sapa sağlam olduğun halde üç gün Konuşamayacaksın şeklinde de olabilir. Yani nahim bakımından ikisi için de ikisi de mümkün. Bunun üzerine diyor akabinde فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ Mihrab, normal yerden biraz daha yüksekçe olan ve ibadet için tahsis edilen yere denilir bir burada geçiyor, bir de külle mâ dekhal aleyhe mihrab'da geçiyor, bir de Davud aleyhisselam ve huve kâimun yusalli fil mihrab. O mihrabda pardon iz dekhalu aleyhi mihrab. Hani o hasımlar, dava sahipleri Davud aleyhisselamın yanına mihraba girmişlerdi. Buralarda geçiyor ve hepsinde de burada mihrap ibadet için ayrılan yüksekçe özel yer manasınadır. Kendisi ibadet gâhından dışarı çıkıyor, kavminin yanına. fe ilehim Daha önce benzeri hutbelerini, konuşmalarını, irşatlarını Sesli yapıyorken bu sefer vahiy ile yapıyor. Yani işaret ediyor. Onlara insanlarla konuşamıyor ya. Allah'ı kendisi zikrettiği zaman dilinde bir problem yoktu. Kendi başına Allah'ı zikrettiği zaman, ibadet ettiği zaman, Tevrat okuduğu zaman dilinde bir problem, bir sıkıntı yoktu. Zaten insanlarla konuşamaman deniliyor. Bunun dışındaki konuşmalarda Problem yok. şey yok. Ya yani tutukluk veya hastalık olsaydı bu zaten mucizeyi mutlaka sıradan hadiselerden ayıran benzerlikler olsa bile sıradan benzer hadiselerden ayıran bir önemli farkın onu ondan her şeyle ayıran bir farkın olması icap ediyor. Rabbi'le dua ederken, Rabbi'le dua ederken veya Tevrat okurken, zikrederken dili Gayet güzel, fasih, her şey eskisi gibi. Fakat bu alamet olmak üzere ona verildiği zaman kavmiyle konuşurken konuşamıyor, konuşamıyor, sapasağlam olduğu halde. Konuşamıyor ve bunun için ne yapıyor? Onlara vaazını, irşadını Zekeriya aleyhisselam bu durumda ihmal etmiyor. Nasıl uzak konuşamıyorum diye vazifesini ihmal etmiyor. O bir peygamber. Kavmine karşı sorumluluğu var. Allah'ın ona yüklediği bir görev var. Kavmini irşad etmek, kavmine Allah'ı hatırlatmak. Allah'ın yolunu hatırlatmak. Onun için onlara işaret yoluyla sabah akşam tesbih edin, yani ibadet edin. namaz kılın. Tesbihin bir manası da hamazdır. namaz kılmaktır. Tesbihin Cenab-ı Allah ile alakalı kısmı zaten her türlü kötülükten, eksiklikten, kusurdan Cenab-ı Allah'ın zatıyla sıfatıyla ne yapılmasıdır? Tenzih edilmesidir. Sabah akşam Allah'ı tenzih edin. Zaten namaz da tenzihin bir şeklidir. Namaz da bir tenzihtir. Namaz da bir tesbihtir. Namazda biz Allah'a karşı gelinmekten gelinebilir fakat Gelin diye takdirde de gelenin yanına kar kaldığı bir vaziyette bulunmaktan haşa acizlikten onu tenzih ediyoruz. Onu mabud olarak yüceltiyoruz. Onlar da ona riayet ettiler. Bakınız burada şu husus belki bize iyi bir işaret oluyor. Her vaziyetten her vaziyette Allah'a karşı sorumluluklarımız, görevlerimiz en mukaddem ve en önemli, en öncelenmesi gereken amellerdir. Bu vazifeleri, bu amelleri vaziyetimiz, durumumuz ne olursa olsun yapabileceğimiz kadarıyla yapmak durumundayız. İhmalkarlık yok. Peygamberler her bakımdan bize gerçekten örnektirler. Burada ciddi bir azim ve kararlılık görüyoruz. Az önce duasında nasıl davasının geleceğinin endişesini taşıyan bir dava adamının davası üzerindeki titremesini gördüysek, burada da davasına karşı hayatta kaldığı sürece sorumluluğunu yerine getirmeye çalışan bir hassasiyet örneğini görüyoruz. Ya ben çok anlattım artık. Yok öyle bir şey. Dilin döndükçe anlatacaksın kardeşim. Dinleyen bulunduğu sürece hatta dinleyen yoksa kendin bulacaksın. Dinleyenlerin peşine gideceksin. Normalde onların sana gelmeleri lazım. Fakat dünya tersine dönmüşse ne yapacaksın? Sorumluluğun kalkmaz ki. Peygamberler böyle ters zamanlarda geldiler. İfade yerindeyse. İnsanların kendilerini dinlemedi. Nuh Aleyhisselam'ın belirttiği gibi... Ben onları her davet ettikçe... Onlar elbiselerine büründüler... Sarıldılar, sarmalandılar... Beni duymamak için ne lazımsa yaptılar... Peki... Ya bunlar gelmiyor... Cehennemin dibine kadar yolları var mı dedi... Hayır o arkalarından gitti... O arkalarından gitti... İşte Zekeriya aleyhisselam nasıl olsa ben üç gün, ya üç gündür geçiyor, geçecek. E diğer taraftan çocuğu Yahya aleyhisselam da doğacak. Muhtemelen onu göreceği de ona ilham edilmiş, bildirilmiş olmalı. Ya üç gün geçer diyebilir ve evinde kalabilirdi. Onlara karşı tebliğ sorumluluğunu yerine getirmeyi ara vererek erteleyebilirdi. Etmedi Etmedi İşte Dava böyle bir şeydir Ne mesaisi vardır Ne Belli zamanı mekanı bilmem ne işartları vardır Ne şu vardır Ne de emekliliği vardır Dilin döndüğü sürece Gücün yettiği sürece gerekirse muhatapların arkasına sen düşeceksin ve verecek bir şeyin varsa mutlaka vermeye gayret edeceksin. Çünkü belki şimdiye kadar yıllardır yaptığın davetten çok daha semereli bir iş yapacaksın ömrünün sonunda ve bu seni daha büyük mükafatlara gark edecek. Bilemeyiz ki. Kimse sözünün nerede, ne zaman, nasıl etkili olacağını amelinin, irşadının kimlere etki yapacağını bilemez ki. Bilemez. Onun için davada ısrar ve ihmalkarlık yapmamak esas. Ondan sonra artık Yahya Aleyhisselam dünyaya geldi. Büyüdü. İlahi hitaba mazhar olacak yaşa geldi. İşte 12. ayet-i kerimeyle bu husus diye getiriliyor. Ya Yahya, Kudil kitabe bu kuvve. Allah. Ey Yahya, sen bu kitaba dört elle sarıl. Bütün gücünle, kuvvetinle bu kitabı al. Ne yapacaksın? Gereklerini yerine getireceksin, hayata geçireceksin. Bir peygambere bu emir veriliyor. O peygambere verilen bu emirden biz de hisse almasını bilmemiz lazım. Biz kitaba dört elle sarılmayı işte bu peygamberi Cenab-ı Allah bize örnek gösteriyor. Ondan öğreneceğiz. Peygambere verilen bir emir ümmete bir emirdir. Kur'an-ı Kerim'deki geçmiş peygamberlere ait her bir hüküm eğer bizim şeriatımızda ayrıca farklı bir hüküm yoksa bize de yöneliktir o hüküm ve o hitap. Kitaba dört elle sarılmak bizim şeriatımızda kaldırılmış bir hüküm müdür? Aksine kum بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ diye buyurdu Cenab-ı Allah. Onlar arasında Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmettir. اِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَيْلَيْهِمْ buyuruyor. Biz sana kitabı yani Kur'an'ı insanlara kendilerine nelerin indirildiğini açık seçik beyan etmen için indirdik. Evet, Yahya Aleyhisselam bizim peygamberimiz gibi bütün peygamberlere biz iman ediyoruz. Dolayısıyla bütün peygamberleri örnek alırız. Bütün peygamberler aynı zamanda onların kıssalarında eskilerin tabiriyle bize hisseler düştüğü için o kıssalarından bahsediliyor. Kıssaları teselli olarak okumayalım. Daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'in her harfinden kendimize bir pay çıkarmasını bilerek onun arayışıyla Kur'an'ı okumasını bilmemiz lazım. Yoksa bu Kur'an-ı Kerim'in bize hitabını çok sınırlandırmış oluruz. Bu da bizim hayrımıza olmaz. Alıcın Ya Yahya, خذ الكتاب بقوة Ey Yahya, kitabı tam bir kuvvetle, metanetle, ciddiyetle, ısrarla ve gayretle al. Sımsıkı sarıl. Ve a'teynâhul hukme sabiyya. Ve o daha gencecik bir küçücük bir çocukken biz ona hikmeti öğretmiştik. Hikmeti vermiştik. Verdik. ...rivayete göre henüz daha üç yaşındayken... ...arkadaşları onu ey Yahya gel oynayalım diye çağırıyorlar. Ben oyun için yaratılmadım diye cevap veriyor. Küçükken ona verilen hikmet bu. Demek ki hikmet yaratılış gayesini anlamak demektir. Buradaki bağlam bu. Yaratılış gayesini anlamak... Ve bu gayeye uygun hareket etmek muvaffakiyeti hikmettir. Anladın, amel etmedin, hikmet olmaz. Ve men yu'tel hikmete fekad u'tiye hayran kezira Allah. Kime hikmet verilirse ona pek çok büyük bir hayır verilir. Bir de ona nezdimizden bir şefkat vermiştik. Merhamet vermiştik. Yumuşak kalpliydi. Çok şefkatliydi. İhsan ediciydi. Rahmet, merhamet, şefkat birçok güzelliğin kaynağıdır. Acımasızlık da, katı kalplilik de, birçok belanın, musibetin, başkalarına zulmün, haksızlıkların kaynağıdır. Onun için Bismillahirrahmanirrahim'den bile biz örnek almamız lazım. Bakınız, Allah'ın ifade edilen eskilerin tabiriyle celal sıfatları da var, cemal sıfatları da var. Fakat Rahman ve Rahim'de rahmaniyet ön plana çıkartılıyor ve iki tane rahmet ismi sıfatı bir besmelede zikrediliyor. Bu halde müminde de galip gelmesi gereken ahlak veya huy bu gibi alanlarda merhametliliktir. Hem peygamber aleyhissalatu vesselam da ve ma erselnake illa rahmeten lil alamin. Alemlere rahmet olmaktan başka bir şey için seni göndermedik. Biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik. İşte Yahya Aleyhisselam da böyle bir peygamber. Biz ona tarafımızdan bir şefkat, bir merhamet ve bir arınmışlık, temizlik verdik. nübüvvet ruhuna yakışır, nübüvete hazır bir kişilik verdik onu. Hikmet, merhamet ve arınmışlık, tertemizlik. Arınmışlık daha doğrusu karşılamıyor bana göre. Çünkü arınma ifadesi mevcut kirliliği temizleme manasını itiva ediyor. Burada zekat kelimesi baştan beri herhangi bir kirliliğe bulaşmadan tertemiz kalma özelliğini verdik. Onu anlatıyor. Üstelik ve kâne Allah Allah. Ne kadar güzel sıfatlar var. Ve o takva sahibi bir kimseydi. Takva korku değil. Takva Sevgiyle birlikte Allah'ın gazabını beraber veya gerektirecek hususlardan severek, isteyerek ama gazabından korkarak kaçınmaktır. Yani takvanın sadece bir tarafında korku var. Allah'ın gazabından korkmak. Ama Allah'ın gazabından korkmakla birlikte Allah'a itaat, severek ve isteyerek yapılır. Takva budur. Takva budur zarar görmemek için kendisini tehlikeli bölgelere yaklaştırmamaktır. Devam ediyor. Ve berran bi validey. Ve anne babasına da iyiydi. Çok iyi davranıyordu. Ve lem yekun cebbâran asiyyah. O bir zorba da değildi, isyankâr da değildi. İnsanlara karşı zorbalık etmezdi, Allah'a karşında baş kaldırmasıdır. Şimdi ifade edilende ise eğer Hristiyanlık Meryem annemizi sevmekse, onu yüceltmekse, İsa Aleyhisselam'ı sevmekse, Zekeriya Aleyhisselam'ı sevmekse, Yahya Aleyhisselam'ı sevmekse, onları tescil etmekse veya Yahudilik eğer bunlarsa, eğer bunlarsa biz onlardan Hristiyanız, biz onlardan Yahudiyiz. Çünkü biz Müslümanız. Hangi kitapta Yahya Aleyhisselam bu kadar güzel tanıtılıyor? Hiç. İsteyen İncil'i, mevcut İncil'i istediği kadar açsın okusun. Yahya Aleyhisselamla alakalı bu kadar özlü, bu kadar mükemmel, bu kadar harika güzellikler bir arada bir kimse için zikredilmiş mi? Peki bu şekilde zikredilen bir peygambere biz ne besleriz? Muhabbet ve ihtiramdan başka kalbimizde ne olur imanın yanında? Biz bunların peygamberliklerine iman ediyoruz her şeyden önce. Hüseyin severek, saygı duyarak, muhabbet besleyerek, yücelterek bunları seviyoruz. Tebcil ederek seviyoruz. Bunlar bizim peygamberimiz. Çünkü biz bunları gerçekten seviyoruz. Ne kadar güzel. O insanlara karşı aynı zamanda Yahya aleyhisselam üzerinden başta Muhammed aleyhisselam ümmetine bütün beşeriyete bir ahlak dersi veriliyor. Bir kişinin dersi veriliyor. Nasıl olunması gerektiğine dair. Hikmet sahibi olacaksın, şefkat ve merhamet sahibi olacaksın, tertemiz olacaksın, takva'yı elden bırakmayacaksın, anne ve babana iyi davranacaksın, insanlara karşı zorbalık etmeyeceksin, Allah'a karşı da baş kaldırmayacaksın. Hazamı imin. <gülüyor> i̇şte böyle olursa ne olursun? Bu şekilde olursak. Yahya Aleyhisselam'ın yolundan pay sahibi oluruz. Dolayısıyla onun için söz konusu olan mükafatın da bize hakkımız kadar veyahut da layıkımız kadar Cenab-ı Allah bize de o kadarını lütfetmeyi, lütfedeceğini ümit edebiliriz. Ne diyor bunun için Cenab-ı Allah ona? Ve selamun aleyhi yevme vulid ve yevme ve yevme Allah selam verilmişti ona o selametteydi doğduğu gün öleceği gün de esen ve selamette içerisinde öldü ve ölümden sonra canlı olarak diriltileceği gün de selam olacak ona en kritik zamanlar bunlar doğduğu gün selam ona çünkü Hadi Şerif'te belirtildiği üzere her doğan insan aynı zamanda şeytan tarafından dürtülür diyor. Bundan bundan İsa Aleyhisselam ile Yahya Aleyhisselam selimdir kurtulmuşlar. Doğduğumuz gün diyor selam olsun onlara. Öyle bir şeytan onlara yaklaşamadı. Öleceği gün de ölüm esnasında da şeytan Hayatı boyunca saptıramadığı insanı o son esnada son nefeslerinde saptırmak için yine gelir. Ona musallat olmaya çalışır. Kafir olarak dünyadan ayrılmasını sağlamaya gayret eder. İşte Yahya Aleyhisselam'a bu konuda Allah selam verdi. Esenlik verdi. Niçin? Hikmeti Şefkatli olması, tertemiz olması, müttaki olması, anne babasına karşı iyi davranması, insanlara karşı zorbalık yapmaması, Allah'a karşı da baş kaldıran birisi olmaması. Bu ahlaka ne kadar sahipse bir kimse Allah'tan ümit ederiz ki onun ölümü esnasında ve dirilişi esnasında da Allah'ın selamından bir pay alma ihtimali yüksektir. Öyle ümit edebilirsin. Çünkü Cenab-ı Allah'ın benzer şartlardaki benzer hükümleri aksine delil varid olmadığı sürece geçerlidir. Cenab-ı Allah'tan bizleri en ileri derecede bu bahsedilen Yahya Aleyhisselam ahlakıyla ahlaklanmayı ve aynı zamanda onun için mevzubayız olan bu mükafatlardan da en ileri derecede pay sahibi olmayı ...bizlere lütfetsin, kolaylaştırsın inşallah. Şimdi... ...Meryem aleyhisselama bahis geliyor... da, Çünkü... ...Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam... ...Meryem aleyhisselam, İsa aleyhisselam... ...aynı çağın ve aynı... ...ortamın insanları. Aynı dönemin insanları. Ve... ...sureye başlarken belirttiğimiz gibi... Bunların hayatlarında da mucize üstüne mucizeler var, güzellikler var, mükemmellikler var. Kur'an-ı Kerim Meryem Aleyhisselam'ı öyle nezih, öyle temiz, öyle pırıl pırıl bir kadın olarak anlatıyor ki her bakımdan ifade elindeyse bu kadın Aleyhisselam başlı başına bir ifade elindeyse amide. Burada böyle Tahrim suresinin sonunda adeta Cenab-ı Allah müminlerin annelerine başta olmak üzere bütün kadınlara bir iyilik timsali olarak gösteriyor. Ne diyor? Ve daraballahu meselen lillezine amenum ra'ate fir'aun. Ondan sonra ve meryem ebnete imranelleti ahsanak sarca. Fe fihi min ruhina. Tasaddıka bi kelimati Rabbıha ve kutubihi ve kanet min al Allah iyi kadınlara da bir de İmran kızı Meryem'i misal verdi. O kadın ki başkalarının Yahudilerin iftira ettikleri gibi değil. Namusunu ve iffetini sağlam kaleler gibi korumuştu. Biz sadece onun içine ruhumuzdan üflemiştik. Kendisi Rabbinin kelimelerini tasdik etmişti. Kitaplarını tasdik etmişti ve o gerçekten ona itaat ve ibadet eden kadınlardandı. Meryem budur. Ne Yahudilerin anlattıkları gibidir ne de Hristiyanlar. Birisi ilahlaştırıyor, öbürü maazallah kötü kadının en kötülüğü gibi, kötüsü gibi Tasvir ediyorlar. Biz ümmet olarak bu iki yaklaşımdan da beriyiz. İffet timsali bir kadın. itaat timsali bir kadın. Kulluk timsali bir kadın. Kadınlarımıza örnek olması gereken bir kadın. Boşuna zikredilmiyor ki Meryem Aleyhisselam. Yahya Aleyhisselam bir maksatla zikredilmişse Meryem Aleyhisselam'ın da bir zikrediliş maksadı vardır. Bu maksatlardan birisi de budur. Annesi bir defa onu Allah'a ibadete adıyor. Adıyorsun. evlatlarımızı dine mi adıyoruz dünyaya mı adıyoruz alın size soru işte Meryem aleyhisselamı annesi dine dinin bir mabedine hizmete adamıştı erkek doğacağını ümit ediyor Meryem aleyhisselam doluyor niye çünkü senin muradın başka Allah'ın muradı başka. Adak yerini buluyor. Fakat adak daha da hayırlı oluyor. Kız doğduğuna üzülüyorken gerçekte sevinmesi gerekiyormuş. Çünkü bu kız aynı zamanda bir peygamber annesi olacak. Kur'an-ı Kerim'in bir başka ayetinde biz onu ve annesini alemlere bir ayet yaptık diyor. pardon onu yani Meryem'i ve oğlunu alemlere bir ayet yaptı. Bir alamet, bir mucize. Allah'ın varlık ve birliğinin gönderdiği şeriatin rasullerin doğruluklarının bir belgesi kıldık diyor. Ya. Böyle bir Meryem Aleyhisselam'a biz hayranır. Çocuklarımız, kızlarımız, kadınlarımız Meryem Aleyhisselam'ı örmek alsınlar. Vay. Onun Allah'ın dinine o severek o kendisini gerçekten ifadelerinde ise Allah'ın yoluna adayarak bağlandığı gibi bağlanan kızlarımız kadınlarımız, erkeklerimiz de onların beraber erkekleri gibi inşallah. Evet ve fil kitabi Meryem Kitapta Meryem'i de andı onu anmadan geçemezsin diyor. Geçmemelisin. Onu hatırla. Bu kitapta Meryem'i de zikret. İzin tebezet min ehliha mekanen şarkiyya. Hani o yakınlarından, akrabalarından doğu tarafına, doğu tarafında bir yere çekilmişti. Niye? Allah'a ibadet etmek için. Fattakhazat min dunihim hijaba. Kendisiyle onlar arasına bir hıcab, bir perde edinmişti. Bir perde gelmişti. Niçin? Çünkü ibadetinde ibadetinde oturup kalkmasında istenmediği bir vaziyette başkaları tarafından görülsün istemiyordu. Yani edebinden, hayasından terbiyesinden, iffetinden böyle bir uygulamaya gitmişti. Evvela anlaşıldığı kadarıyla doğu tarafı insanların vesairenin yakınlarından nispeten uzakça bir yerde. Hem uzak hem de kendisiyle aralarına kendisiyle onların arasına bir perde ediniyor, geriyor. Bu esnada biz fe erselne ileyhâ O'na ruhumuzu gönderdik. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَا Bizim ruhumuz ona tam eksiksiz, kusursuz bir beşer suretinde göründü. Şimdi burada ruhhanâdaki izafet yani bizim ruhumuz. Konuşan kim? Cenab-ı Allah. Yani ruh Cenab-ı Allah'a nispet ediliyor. Bu nisbet Arapçada tekrim nispeti, teşrif nispeti diyebiliriz. Yoksa, bizim ruhumuz ona göründü, yani Allahü Teala'nın haşa bir ruhu var göründü, hayır. Bizim özel olarak zikrettiğimiz, kendisine ruh dediğimiz bir özel mahlukumuz ki çoğu alimlere göre müfessirler, Cebrail Aleyhisselam'dır. Görünen odur. Ona Tam bir beşer gibi göründü diyor. Temessül etti. Çünkü meleklerin temessül kabiliyeti var. Allah dilediği zaman bu şekilde temessül ederler. Yani müşahhaslaşırlar. قالت اِنِّي bir <gülüyor> rahmani مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيَّ Dedi ki ben gerçekten senden Rahman olan Allah'a sığındım. Sığınıyorum. Eğer sen bir taki birisiysen, Allah'tan korkan birisiysen, sakın bana kötülük yapma. Allah'ı hatırlatıyor. Takvalı olmayı hatırlatıyor. Ha benim bazıları buradaki takiyi güya İsrail oğulları arasında o zaman faciz birisi imiş. Eğer sen takiysen ben senden sığınıyorum değilse sığınmıyorum manası çıkar ki bana çok şey bir mana gelmiyor. Öyle bir şey gelmiyor. Taki kendisine güvenilen, kendisinden korkulan, daha doğrusu sakınan bir kimse demektir. Evet. Güya İsa Meryem Aleyhisselam bundan korkmuş. Eğer sen takiyysen facir fasık birisin. Ben de Rahman'dan sana sığınıyorum. Çok şey değil doğrusunu isterseniz ama adama takvalı olmasını hatırlatıyor. Bu daha etkileyici, daha belir bir şey. Bu sefer "Kale innema ene rasul rabbik li aheb leki gulamanzaki" O da dedi ki, ben ancak senin Rabbinin bir elçisiyim. Sana tertemiz bir erkek evlat bağışlayayım diye, yani benim vasıtamla sana bağışlansın diye geldim diyor. Benim gelişimin sebebi bu. Diyerek onun korkmaması gerektiğini, güven altında olması gerektiğini, güven altında olduğunu, korktuğu halden hiçbirisiyle karşılaşmayacağını, Kendisinin esasen böyle birisi olmadığını onlara, ona çok veciz bir şekilde anlatmış oluyor. Meryem Aleyhisselam'ın içine yerleştirilen ifade yerindeyse, yakin ile onun Allah tarafından gönderilmesiyle alakalı bir şüphe, bir tereddüt yaşamadığı olan, içinde böyle bir tereddüt geçirmediğini görüyoruz. Çünkü bununla alakalı artık bir şey söylemiyor ona. Ama neyle söylüyor? Ya sen bana çocuk bağışlayacaksın Allah'ın emriyle ama ne dedi Meryem Aleyhisselam? Kalet enna yakunu liğla. Benim nasıl oğlu olacak? Valem lem yemsesni beşer. Bir bana da bir insan dokunmadı. Bir insan dokunmamışken ve lem Ben haşa gayri meşru iş yapan bir kadın da değilim nasıl benim oğlum olsun çünkü dediğim gibi tıpkı Zekeriya aleyhisselam gibi Zekeriya aleyhisselamın o zaman söylediği şu Rabbim ver ama benim nasıl oğlum olacak diyor ben yaşlanmışım karım kısır yani doğmanın değil doğmamanın sebepleri var çocuğunun olmamasının sebepleri var Meryem aleyhisselam'dan o durum aynı Çocuğunun olmasını gerektiren bir sebep yok. Aksine olmasının hayret edilecek bir durum olmasına zemin var. Böyle nasıl olur? O da onu söylüyor. Evet dediğin gibidir durum. Öyle dedi Cebrail aleyhisselam. Cevap önceki gibi. Rabbim buyurdu ki o bana kolaydır. Bunun benim için zorluğu yok. Bir şey daha var İsa Aleyhisselam için özellik. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ ve مِنَّا Allah Allah. Ve biz onu insanlara bir ayet ve tarafımızdan bir rahmet kılalım diye onu yaratacağız bu şekilde. وَكَانَ اَمْرًا مَقْضِيَّا İşte bu hükme bağlanmış olup bitmiş bir iştir. Bunun... Herhangi bir bana e söyleyeyim acabası olacak mı olmayacak mı nasıl olacağı kalmamıştır. Derken Meryem Aleyhisselam hamile kalıyor, doğumunu yapıyor. Oraya geliyoruz. Diyor ki: "Fe hamalathu fentebezat bihi makanen kasiyya." Ona gebe kaldı Meryem Aleyhisselam. Ve onunla uzakça bir yere çekildi. Niçin? Çünkü kendisi durumunu biliyor. Bu hale nasıl geldiğini, ilahi kudretin tecellisini, Cebrail aleyhisselamın ona getirdiği bilgiyi biliyor. Ne verdiğini ne bağışladığını biliyor. Fakat gel bunu bilmeyenlere, hele hele kalplerinde fesattan başka bir şey olmayanlara, geldi anlat. Geldi anlat. Onun için İslam alimleri fukahası evli olmayan dul bir kadının hamile kalmasını dahi veya evlenmemiş bir kadının hamile kalmasını zina delili olarak kabul etmezler. Bundan dolayı o kadına zina cezası uygulanır demezler. zina suçunun tespit edileceği iki yol var. İslam fıkhından. Ya zina edenin ikrarı veya dört şahit. Böyle bir şey yok. Ama o zaman için öyle değil. فَنْ تَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا Buradan şunu da anlıyoruz. Biz kendimizi Allah'la aramızda ne kadar günahsız, suçsuz kusursuz bilsek dahi insanların hakkımızda kötü zan beslemelerine de elimizden geldiği kadar fırsat vermememiz gerekiyor işte Meryem Aleyhisselam'ın karnındaki yavrusuyla birlikte uzakça bir yere çekilmesinin sebebi bu İnsanları su izanına sürüklememel. İlginç Yani ne kadar doğrudur veya ne kadar yayılmıştır bilmiyorum. Ya ümmet arasında melamilik diye bir akım bile doğdu. Sırf evvelime söyleyeyim, insanlar beni ilahmetsin, yani kınasın diye ben kötü olmadığım halde milletin önünde kötü işler yapıyorum. Böylelikle millet beni kınayacak ve ben benim de nefsim küçülecek, ezilecek. Ya böyle bir şey var mı dünyada ya? İslam'la ne alakası var bunun? Sen o insanları günaha sürüklüyorsun. Üstelik kötülüğü de şiir ediyorsun. Yanlışı de şiir ediyorsun. İslam'da bu yok ki. Geçelim. Fe'ece'ehel mehâdu ilâ cid'in nehle. Hayatlar mucizelerle dolu. Bakın. Derken diyor, Mahat doğum sancısı. Doğum sancısı onu bir hurma kütüğüne, kütüğün yakınına sığınmak zorunda bıraktı. Kütük, kurumuş bir hurma gövdesi. "Âlet <gülüyor> ya lêteni mittu qabl hada ve kuntu nesiyen mensiyâ." Şu edebe şu hayaya bakın. Hayran olmamak mümkün değil gerçekten. Dedi ki keşke bundan önce ölmüş olsaydım. Unutulup gitseydim. Unutulup gitseydim. Şimdi beden benim bedenim diyorlar. Maazenler. Hedef budur, hayal budur. Allahü Teala ona bir mucize evlat veriyor. Fakat insanlar hakkında yanlış düşünebilir, korkusuyla veya onun mahcubiyetiyle. Bakın ne diyor? Keşke bundan önce ölseydim diyor. Ve unutulup gitseydim. Rabbim bizlere, çoluğumuza, çocuğumuza, erkeklerimize, kızlarımıza gerçekten bol bol merhamet, edeb ve haya nasip et. Çok çok önemli. Amen. Yani Meryem aleyhisselamın edebi o kadar burada da ön plana çıkartılıyor ki, kavminden uzağa çekilmesi, kendisiyle kavmi arasına perde edilmesinden tutun, buradaki duasına kadar tamamıyla edep ve haya edep ve haya fena daha min teptiha onun aşağık tarafından ona seslendi kim Cebrail Aleyhisselam Allah tehzini üzülüyor ya teselliye ihtiyacı var üzülme diyor diye seslendi قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّ Rabbin senin alt tarafından alt tarafından küçük bir ırmak yarattı. Bazıları seri İsa Aleyhisselam olduğunu söylemişlerdir. Çünkü eseri Arapçada Pek yüksek, pek şerefli kişi demektir. Seratul kavm oradan geliyor. Kavmin ileri gelenleri manasına şerefli olanları. Yani Rabbin senin altında, yani senin doğuracağın, doğurduğun bu yavruyu bir şerefli birisi kılmıştır manasına. Bir, bir mucize, ve huzzi ileyki biz'in nakhle. Ohurma kütüğünü kendine doğru salla. Ne olacak? Tusakut aleyki rutban janiya. Senin üzerine o hurma kütüğünden bazı rivayetlere göre mevsim de kıştı üstelik. Hurma kütük mevsim kış bu kütük hurmadan kurumuş hurma ağacından senin üzerine ...patır patır taze hurma dökülecek diyor. Fekulî ve vekarri aynâ. Artık ye iç ve gözün aydın. Yavrundan dolayı üzülme. Bak o yavru sebebiyle Cenab-ı Allah seni bunca nimetlere mazhar kılıyor. Altından ırmak akıtıyor. Ağaçtan hurma teker teker dökülüyor. Birçok müfessir kitap bende böyledir. Doğum yapmış olan bir hanıma verilecek en güzel gıda hurma, bal ve benzeri şeylermiş. Onlar için en sağlıklı veya ilk anda acilen, tabii bunun da herhalde mutlaka bir ölçüsü vardır. O ayrı bir konu. Ye, iç, iç, ve gözün aydın olsun. Hurmadan ye. Altından akan ırmağın suyundan iç. Ve bu mübarek yavrun dolayısıyla da gözün aydın olsun. Üç nimet var. Üçü için ayrı bir hal. Ye iç. Ve yavrun dolayısıyla da gözün aydın olsun. Feimmâ terayyinne minel beşeri ahada. Olur ya artık bundan böyle insanlardan herhangi bir kimseyi görecek olursan o zaman de ki inni nazertu lirrahman savma falan ekalleme el yume ensiya de ki bugün ben Rahman olan Allah için oruç tutmayı adadım dolayısıyla bugün bir insan ile hiçbir insan ile asla konuşmayacağım onlarda konuşmamak şeklinde oruç tutmak vardı. Konuşmama orucu. Bizde bu oruç neshedilmiştir. Yok. İslam şeriatında Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatında böyle bir oruç yok. Bir gün Peygamber Aleyhisselam hutbe veriyor. Yaz günü bakıyor ki birisi mescitte ayakta duruyor. Mescidin dışında güneşte ayakta duruyor. Peygamber bir an için duraklıyor. Bu niye ayakta? Kim bu diyor. Ya Resulallah bu Ebu İsrail. Ben İsrail değil, Ebu İsrail. İsrail'in babası manasına. Ebu İsrail adında birisidir. Cenabı Allah'a güneşte durmak ve oturmamak ...şartıyla, konuşmamak şartıyla. Güneşte duracak. Oturup dinlenmeyecek. Kimseyle de konuşmamak şartıyla... ...oruç tutmayı adadı diyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam gidin ona söyleyin. Otursun, gölgelensin, konuşsun. Orucunu da akşama kadar tamamlasın. Çünkü dinimizde meşru olmayan bir adak olmaz. Böyle bir adak yok. İbadet türünden olmak zorundadır adaklarımız. İbadet türünden adak. Eyüp Sultan'da e, horoz keseceğim. Böyle bir adak yoktur. Ey Sultan'ı nereden çıkartıyorsun? Horoz'u nereden çıkartıyorsun? Keseceksen Koyun, keçi, inek, deve kes. Kes. Nerede kesersen kes. illa orada diye bir yer tayini mevzu bahis değil. Bir şey yok. O zaman için bu şekilde oruç tutma vardı. Yani ben bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. O zaman onlar da sana soru sormayacaklar. Sen de korktuğun, gerçekte tertemiz bir hanımsın. Korktuğun şeyi, e, mahcubiyeti yaşamayacaksın. Böylelikle onları buradan bertaraf edeceksin. Sonra ne olacak? İşte ondan sonra da işi İsa Aleyhisselam'a havale edecek. O da annesi adına cevap verip mucize tecelli edecek. Evet vaktimiz maalesef bitti. 27 Cahit Kerimeden inşallah devam hmm. ederiz.